Merhaba, Kağıttan Hayat'a serimize hoş geldiniz. Ben Eylen. Merhaba, ben Zeynep. Bu serimizde İstanbul Sözleşmesi'ni bireysel gündemimizde tuttuğumuz gibi çeşitli kadın konuklarımızla ülke gündeminde tutma çabasına da ortak oluyoruz. Bugün Mental Külütürüs podcastinin yaratıcısı ve sunucusu Hazal Sipahi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hazal. Hoş bulduk Eylan ve Zeynep. Ne habersiniz, nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Ee, öncelikle seni tanıyarak başlayalım istersen. Biraz kendini tanıtıp biraz da çalışmalarından bahsedebilir misin? Tabii ki. Lisansımda gazetecilik okudum. Ayrıca Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ile aynı zamanda dal yaptım. Sonrasında Belgrad Sanat Üniversitesi'nde Kültür Politikaları ve Yönetimi Master'ı yaptım. Bu master'ımın tezini de Türkiye'de sanatsal ifade özgürlüğüne yönelik müdahaleler konusunda yazdım. Ardından Türkiye'ye geldim. Bir sene etkinlik koordinatörü olarak çalıştım bir performans alanında. Sonrasında da İstanbul'da tekrardan ikinci masterıma başladım Kadiras Üniversitesi İletişim Bilimleri bölümünde. Bu aralarda da daha önce Belgrad'da falan böyle aktivizm diye söyleyebileceğim bir şeyler yapıyordum. Müdahaleler yapıyordum kamusal alanlara. Ve bunlarda genellikle işte cinsellikle alakalı, toplumsal cinsiyetle alakalı eleştiriler, müdahaleler gibiydi. Daha sonrasında depo İstanbul'da Tütün Deposu'nda staj yaptığım bir dönem oldu. Orada da açık radyo ekibiyle tanıştım ve böyle radyoculuk kafama girmeye başladım. Bu konularda yani hani seks, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet ve hazla dair içerik üretmek istiyordum. Ne yapayım ne yapayım radyoyla da karşılaştım. Aa bundan çok iyi radyo programı çıkar falan diye düşünmeye başladım. Sonrasında da bunu karasal bir radyoda sansüre uğramadan yapamayacağımı öğrendim. Ve News Lab'in açık çağrısına denk geldim sonrasında. Bunu da bir podcast projesi olarak yazdım. Adı sonrasında Yolda Mental Kültürist oldu vesaire şekillenerek devam ediyor. Şu anda da News Lab Turkey'de çalışıyorum. Proje koordinatörlüğü yapıyorum ve mental kültürist'e devam ediyorum. Şu anda en ana meselelerim bunlar diyebilirim. Çok güzel. Artevizm ifadesi de çok hoşmuş. Ee, hak odaklı habercilik çalıştığını söyledim. Bu çerçevede bir şey sormak istiyorum. İstanbul Sözleşmesi seni bir kadın olarak hangi bakımlardan ilgilendiriyor? Bu sözleşme senin için ne anlama geliyor? Yani İstanbul Sözleşmesi'nin en önemli olayı şu ana kadar hani toplumsal cinsiyet kadına karşı ve ev içi şiddetin her türüne karşı aslında en kapsamlı uluslararası sözleşme ve toplumsal cinsiyet... Tanımını yapan ilk uluslararası sözleşme. Buradaki bu sosyal yapılanma tanımını. Ve yani hani şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve faillerin yargılanması gibi sözleşmenin üç ana odağı var. Ve hani bir kadın olarak tabii ki çok önemli ama bir yani insan olarak da çok önemli o anlamda. Ee, hani kadınlar genellikle şiddetin, eviti şiddetin, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin genelde daha fazla mağdurları oldukları için evet bu böyle ama bu sözleşme hani şu ana kadar olan en kapsayıcı sözleşme olması da benim için bunu daha önemli bir hale getiriyor. Biraz önce de söylediğin gibi cinsel sağlık, cinsel şiddet, toplumsal cinsiyet gibi temalar çerçevesinde yapıyorsun programını. Anlattıkların Türkiye toplumu için bir yerde kırmızı çizgine yazık ki. Ayrımcı ve cinsiyetçi olmayan, önyargısız bir dilden, rıza ve onay kültüründen, kapsamlı cinsellik eğitiminden söz ediyorsun. Bunların her biri devasa başlıklar ama kendi tabirinle neyin peşinde olduğunu anlattığın tanıtım bölümünde cinsellik kimliğimizin önemli bir parçası diyerek seks pozitif bir yaklaşımı savunuyorsun her akla başında insan gibi. Buradan hareketle İstanbul Sözleşmesi'nde geçen ve bir kesimin öcü gibi korktuğu toplumsal cinsiyet kavramıyla seks pozitif ekolü nasıl ilişkilendirdiğini sormak isterim. Toplumsal cinsiyet bu sosyal bir yapılanmadan, işte cinsiyet kimliklerine atfedilen rollerden, bunların tanımlamalarından ve bu beklentilerden bahsediyor. Ve toplumsal cinsiyet irdelenmesinden zaten insanlar rahatsızlık duyuyor ...kimileri. Bunun nedeni de geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin patriyarkaya hizmet ediyor oluşu. E, patriyarkaya hizmet ediyor olduğunda da bu toplumsal cinsiyet rolleri işte özellikle yani şey diyeyim siz, siz hetero olmayan erkeklerin ...cinselliğini işte tehlikeli bir yerden algılıyor ve bunun bu, bu, bu cinsellikleri ve kimlikleri bastırmaya çalışıyor haliyle. Ve böylesi bir hiyerarşiyle de bu sistem kendini döndürebiliyor. Sömürecek biri olmazsa kendini güçlü hissedemeyecek vesaire. Seks pozitif yaklaşım da hani cinselliğin kim olduğumuzun önemli bir parçası olduğunu kabul ederek... hani ...bununla alakalı konuşabiliyor olmak, bununla alakalı kafa yorabiliyor olmak... ...bunu tabulaştırmıyor olmak ama tabular patriyarkaya hizmet ettiği için... Haliyle de tüm bu cinsel şiddet vesaire, e, bu gibi eşitsizlik yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de hizmet ediyor hale geliyor. E, bu, bu birileri de hakikaten böyle işte pozisyonu sarsılmasın, ayrıcalıklarıyla yüzleşmek, ayrıcalıklarını kaybetmek durumunda kalmasın diye diye diye e, bu sözleşmeyi. E, Karşısında duruyor çoğu insan. Şey i̇şte yok, o kutsal aileyi sarsıyormuş da, bilmem neymiş de falan filan gibi hani e, bu sözleşmeye karşı olanlar var. Ama aslında bu sözleşme yani kim olursa olsun, hangi cinsiyet kimliğinden olursa olsun insanların e, eşitliğini, onlardan olan beklentilerin ve rollerin e, eşitliğiyle alakalı ve hani a, adiliyetiyle alakalı yeniden gözden geçirin diyor zaten toplumsal cinsiyet rollerini. Bu burada da hani mental kültürün yaptığı şeyde de. ...burada daha kapsayıcı olmaya çalışması... ...seks pozitif olması... ...yani aynı şeyi sarsıyoruz aslında... ...bu sözleşmeyle mental klitorisinin içerikleri... ...aynı e, hükümranlığı sarsıyor... ...diyebilirim ben de... ...o taraftan bağdaştırıyorum... ...sen nereden bağdaştırıyordun... Tam ...bilemedim ama öyle... <gülüyor> Çok güzel oldu. Ben şimdi bir çektiğim bölümle bağlamak istiyorum. Şişman ve Seksi başlıklı 27. bölümün var. Utancımız insanlara o kadar çok para kazandırıyor ki diye bir cümle kurdun orada. Çok hoşuma gitti. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin devasa bir ekonomi çarkını döndürdüğünü biliyoruz. Bir yandan neoliberal ekonominin beden dismorfik bozukluğunu tetikleyerek para kazandığını biliyoruz. Öte yandan farklı bedenlerin bir nevi hip olması da söz konusu değil mi? Mesela dünyanın en pahalı markaları birdenbire başımıza seks kesildi. Amaçları da zevahiri kurtarmak bana kalırsa bunu tartışalım. Hani senin kolton dergisi örneğin var. Yaptıkları farklı cins cinsel kimlikleri tanımak değil de seksi metalaştırmak gibi okuyorum ben. Buradan hareketle cinselliği metalaştırmadan veyahut aktivizmimizi sulandırmadan diyelim İstanbul Sözleşmesi'nin açtığı yolda daha yaşanabilir bir topluma erişme idealine dair neler söylemek istersin? Yani bu bir sürü markanın, evet böyle zaten genelde farkındaysanız böyle daha görselliğe hitap eden markalar bunu yapıyor. Ve bunun tabii ki de o gördüğümüz yüzeyde kalmadığını bilmemiz gerekiyor. Yoksa yani seks pozitif mi hakikaten? Yani ne bileyim o markanın çalışanları arasında bir cinsel taciz, Olayı olduğunda bu marka nasıl davranıyor, şirketinin iç politikaları neler, kurumlarının iç politikaları neler. Yani buralarda seks pozitif ya da böyle toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten bir yerde durmuyorlarsa, kapsayıcı bir yerde durmuyorlarsa yani oraya koydukları farklı beden tipleri, farklı ten renkleri ya da farklı hani görsellikteki, dış görünüşteki, bedendeki ...insanlar ya da işte e, cinsiyetsiz kıyafetler... ...günün sonunda çok da bir anlam ifade etmiyor hale geliyor. Yani bununla alakalı, bu idealle alakalı ne yapılabilir? Yani bunları göstermekten ziyade aslında içselleştirmek... ...bu kapsayıcılığı, eşitliği, seks pozitifliği içselleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra zaten bu e, çıkardığımız şeylere de yansıyacaktır. Yani böyle... İşte hani LGBT'yi, dostu, tırnak içinde davranan ama böyle hiç de kendi iç politikasında bu şekilde olmayan e, markalarla alakalı işte pink washing diye bir kavram kullanılıyor. Ya da böyle ekolojikmiş gibi gözüken, ekoloji etiketi olan ama başka bir yanda doğaya çok fena zarar veren e, markalarla alakalı green washing e, gibi bir kavram kullanılıyor. Belki de burada da hani böyle sex positivity washing diye bir şeyden bahsedebiliriz. Yani... E, seks satırı aslında kullanıp seks pozitifmiş gibi davranıp böyle bir yıkama e, da yapıldığı oluyor. İçerine bakmak lazım diye düşünüyorum gerçekten. İçeride neler dönüyor? Bunlar ne kadar içselleştirilmiş? Bir olay olduğunda, bir kriz yaşandığında neler oluyor? Yine İstanbul Sözleşmesi'nde olduğu gibi hani o üç başlıkta nasıl bir önleme politikaları var bu markaların? Nasıl koruma politikaları var? Ya da bir olay olduğunda nasıl bir hani e, bu adalet süreci nasıl nasıl bir yargılama süreci yaşanıyor diye düşünmek lazım bunlara bakmak lazım diye düşünüyorum böylesinin de daha ideal olduğunu düşünüyorum onun dışında bunu yapmadığımızda demin de dediğim gibi hani seks satara hizmet ediyor oluyoruz yine bir bakışa belki büyük ihtimalle bir erkek bakışına hizmet ediyor oluyoruz. Um, ya da işte ne bileyim queer'e böyle freak show'muş gibi böyle yaklaşıyor oluyoruz. Bunun da çok örneklerini gördük bence son dönemde. Yani işte hani e, birilerini sırf güzel gözüküyor ve ilginç gözüküyor diye böyle e, görsel işlerinde bulunduran insanların apır sapır konuştuğunu gördük iş onun önünde. Derinlemesine inilmesini gerektirdiğinde. O yüzden hakikaten neyi ne kadar içselleştirdiğimiz ve bu içselleştirmişlikle ilişkilerimize yansıttığımız, etkileşimlerimize yansıttığımız önemli diye düşünüyorum. Bu idealle de böyle ulaşırız diye düşünüyorum, temenni ediyorum. O kadar güzel açıkladın ki bir de ayrıcalıklarımızı kaybetmeyeceğiz diye diye diye bu alanı bırakmak istemiyorlar dedin. Ben de ama toplumsal eşitlik ya gelecek ya gelecek demek istiyorum buradan. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederiz Hada. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizlerle tanıştığıma. Podcastinizde de başarılar dilerim. İyi ki geldin tekrar teşekkürler. Kağıttan Hayatı serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <Sessizlik> And I'm on a roll